Allah şöyle buyurmuştur. Sizden ölenlerin bıraktıkları karılar kendi kendilerine dört ay on gün beklerler. Başka bir ayette de boşanmış olan kadınlar kendi kendilerine üç ay hali beklerler buyurmuştur. Yine Allah şöyle buyurmuştur. Kadınlarınızdan ay halinden kesilenlerle hiç ay hali görmeyenler hakkında şüpheye düşerseniz onların iddetleri üç aydır. Hamile olanların iddetleri de doğumlarını yapana kadardır. Bazı bilginlere göre Allah... Kocası ölen kadının dört ay on gün iddet beklemesini emretmiş. Hamile kadının iddetinin doğumuna kadar olduğunu bildirmiştir. Dolayısıyla kocası ölen... Selamünaleyküm sesim geliyor mu? Biz hocam en son hac hac ile ilgili mücmele olan ayetlerde nasıl yorumunuzu almadık. Sadece bir iki maddeye değinecektiniz. Yorum yapacaktınız ama biz daha sonra sünnet, Şafi'nin e sünnetse bakışını... Tartıştık. o Oraya Mahmut hocam okumuştu ama sizin yorumunu alma, yorumunuzu almamıştık. Orada değineceğiniz bir şey var mıydı onu söyleyecektim. Selamünaleyküm. Orada doğru söylüyorsun onu sünnet konusuna girince haç konusuyla mücmeli ayetler hususunu unutuk. Gerçi orada çok fazla ayet vermedi. 1-2 sayfalık bir yer. O 536, 537, 38, 39, 40 ve 41. maddeler başlı başına Şafii'nin e, bakış açısını gösteren önemli yerler. Dolayısıyla e, haçın farz kılındığı ayet e, hangisiyle o? Düğü ayetin metnini hatırlamaya çalıştım ama orada yani yol bulabilenlere Allah'ın hakkıdır diyordu yani meal olarak öyle hatırladım. Şimdi burada Allahü Teala bir haçtan bahsetmiş. Aynı diğer mücmel ayetlerdeki velillahi alennâsi hiç cülbeyti. Evet en yahit cülbeyti değil miydi? Hiç cülbeyti miydi? Tamam işte burada. Allah yol bulabilenler için e, hac e, etmelerinin Allah üzerine yol bulabilenler üzerin, üzerinde Allah'ın hakkı olduğunu söylüyor bu ayette. Dolayısıyla hac etmek kavramı mücmel. Ne demek olduğu belli değil. Esasında belli. Yani cahiliye döneminde ta Hazreti İbrahim'den beri hatta Hazreti Adem'den beri hac ibadeti var. Ama Hazreti İbrahim'den beri Kabe e, haç ediliyor. İnsanlar biliyorlar ama onların bildikleri örfen, indikleri haç ibadetiyle e, Allah'ın yapılmasını murad ettiği haç ibadeti arasında fark var ve bunun nasıl olduğunu Allah kitabında açıklamamış. Mücmen olarak bahsetmiş. Peygamber Efendimiz'den öğreniyoruz biz bunu. Onun teferruatını 535. maddede yazmış. Şimdi burada 536. madde bizim için önem arz ediyor. Şayet bir kimse Hazreti Peygamber'in sünnetinin Allah'ı kitabı yanındaki mevkiini Allah'ın mücmen olarak indirdiği hükümlerin manasını Hazreti Peygamber'in sünnetleriyle açıklayacağını ancak anlattığım şekilde bilirse ve belirttiğim gibi Allah'ın farz kıldığı işleri neyi haram neyi helal kıldığını bunlara nelerin dahil olduğunu ve nelerin dahil olmadığını, onların vakitlerini Hz. Peygamber'in açıkladığını ve bunların dışında bazı işler hakkında bir şey söylemediğini iyice kavrarsa kabul etmek zorunda kalır ki Hz. Peygamber'in sünneti Allah'ın kitabında yer alan farzın yanında defalarca böyle bir mevki işgal edecektir. Yani Allah'ın kitabının yer alan farzın yanında sünnette farz ifade edecektir demek istiyor. Çünkü kitabı anlamakta sünnet birinci derecede etken özellikle mücmel ayetler hususunda. Biliyorsunuz mücmel ayetler manası sadece şari tarafından açıklandığı zaman bilinebilecek olan ayetlerdi yani mücmel ayetler. Dolayısıyla burada peygamber efendimizin sünnet olarak ortaya koyduğu uygulamalar şariye adına açıklama olmuş oluyor. Böyle olunca da peygamberin sünneti olmadan haccın işte Arafede vakfe, Müzdelife'de vakfe, şeytan, taşlama, tavaf, tıraş olma vesaire gibi menasikini haccın menasikini bu sefer öğrenemiyoruz. Bunu kimden öğreniyoruz? Peygamberden. Ama peygamberin bu sünneti sayesinde öğrendiğimize göre onu peygamberden gördüğümüz biçimde uygulamak bizim üzerimize ne olmuş oluyor? Farz olmuş oluyor. Bu açıdan baktığın zaman, işte yukarıdaki maddeler sayede sünnete de uymak, yani özellikle mücmeni beyan eden sünnete uymanın farz olduğunu söylüyor. Bu hususta şafi haklı. Yani doğru söylüyor. Kur'an'ın mücmenini beyan eden hususlardaki sünnetleri hiçbir şekilde terk etmek bir Müslüman için mümkün değildir. Yani haç edecek, nasıl haç edeceğini ancak peygamberden öğrenir. Veya namaz kılacak, nasıl namaz kılacağını ancak peygamberden öğrenir. Ama dikkat ederseniz bunlar zaten sünnettir.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 hadis değildir. İmam Şafii'nin belki insanların eleştirisine e, muhatap olmasının sebeplerinden biri hadisi sünnetleştirmesidir. Halbuki e, sünnet elbette hadislerden hadislerden tespit edilir. Sünnetin tespitinde hadislerden yararlanır. Ama hadislerin hepsi mütevatir yolla gelmediği için, ahat yollarla geldiği için ve esasında ahat yollarla gelmesinin kaçınılmaz olmasından dolayı. Bugün e, e, okuyorduk i̇bn Hazm'ın Ennüket diye bir kitabı var. Yüksek Sanas dersimizde okuyoruz. Ee, onda e, İbn-i Hazim, e, sahabeden icma hususuyla bir hususa konuya devam temas ediyor. İşte namaza, oruca, hacca, zekata bilmem ilişkin sahabeden nakledilen görüşlerde ihtilaf olmaz diyor. Ve bunlar icma olarak kabul edilir. Bütün herkesi de bağlar diyor. Ama bakıyorsunuz ibadetlere ilişkin bu saydığı hususlarla ilgili rivayette bulunan sahabe sayısı 138 olarak veriyor. 138 kişiden bu ibadetlere ilişkin Hadislerin tamamının bir 138 kişiden geldiğini söylüyor ve peşinden de diyor ki halükü toplam sahabe sayısı 20.000 civarındaydı. Bu 138 kişiden gelen rivayetleri hem 20.000'i hem de ondan sonra gelecek Müslümanları bağlayıcı şekilde icma olarak kabul etmiş oluyoruz. Çünkü diyor bunlar ibadetlere yönelik hususlardır. Bu hususlar da ihtilaf olsaydı zaten bunlar bize taappudi olarak gelmezdi. Dolayısıyla o 138 kişinin rivayetlerine 20.000 kişi de zaten uymuş ve kıyamete kadar da uymak zor zorundasınız diyor. Uymak zorundayız diyor. Bu icmadır diyor. Yani 138 giden gelen rivayetler sahabenin icma olarak veriyor. Bir yerde haklı çünkü her 20 bin civarında rakam veriyor. İbn Hazım bunun 114 bin'e kadar çıkaranlar var ve hutbesine katılan sahabe sayısını. Elbette bu sayı 20 bin sayısı da doğru, 114 bin sayısı da doğru. Birinci sayı belki fakihlerin sahabe kabul ettiği, yani fakihlere göre sahabe olandır. İkinci sayı muhattislere göre sahabe olarak kabul edendir. Çünkü muhattisler peygamberi bir sefer görmüş olmayı sahabe olmak için yeterli sayarlar. Halbuki fukaha ondan sahip, arkadaş denilecek kadar bir müddet beraber kalanlara sahabe derler. İkisi de doğru olabilir ama ibadetlere yönelik. Mesela haç. Çünkü peygamber efendimizin hac konusunda emri nedir? Tabi hadisçilerin sahabe anlayışıyla, fak fakihlerin Şimdi anlayışı farklıdır, İşte ibadetlere yönelik mesela haç ibadeti, peygamber efendimiz ne buyurur? haçın menasikini benden alınız yani haçla ilgili dinin ilkelerini Allah'ın istemiş olduğu standartları benden alınız yani ancak peygamberden alınabilir bu başkasından anlamaz dolayısıyla o peygamberden ancak peygamberden alınabilen bilgi de ihtilaf olmaz muhalefet de olmaz. O Onu... Olduğu gibi alıp kabul etmek lazımdır ve onu olduğu gibi uygulamak lazımdır. Sal evet namazı beni nasıl namaz kılıyorsam, beni namaz kılarken gördüğünüz gibi siz de namaz kılın diyor. Dolayısıyla bu tür hususlarda Peygamber'e uymak, birebir uymak farzdır. Men etir Resul'e fakat ita Allah kapsamı altında ele alınabilecek hususlardır. Ama bakın 537'ye gelelim. Peygamber'in hiçbir sünnetinin Allah'ın kitabına muhalif olmadığı delilleriyle ispatlanmıştır. Bu da doğru. Peygamber efendimiz Allah'ın kitabına aykırı Kıra bir uygulama ortaya koyamaz. Zaten ayette var. Eğer sen sana, tebli sana gönderilerini tebliğ etmemiş olursan görevini yapmamış olursun diyor. veya bir başka ayette biz seni şahdamarını koparırız diyor. Peygamber Efendimizi e tehdit ediyor Allah. Yani görevini yap. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in vahiye doğrudan muhatap olup onu alan insanlara il ileten ve birinci derecede yaşayan insan olarak vahiy ile kendisine e, tebliğ edilen aykırı bir hareket etmesi, bir hareket ortaya koyması mümkün değildir. Ama vahin de olmadığı durumlarda ortaya koymuş. Hareketler vahiye çelişik olabilir mi? Çelişik demeyelim de burada. Muradı ilahi tam ifade etmeyen durumlar zuhur edebilir. Bu durumlarda da zaten Allah'ın müdahalesi söz konusu. Yani peygamberin kontrol altında olduğunun göstergesi olarak. Şimdi peygamberin sünneti ilgili konuda kitap nasıl bulunmasa bile bağlayıcıdır diyor İmam Şafii. Çünkü burada ve başka yerde anlattığım gibi Allah'ın peygamberine itahtı var. İşte bu husustayız. Yani peygamberin sünneti nasıl bulunmadığı hususlarda bile bağlayıcıdır demek ki çoğu hususlarda çünkü peygamber efendimizin ünlü Muaz hadisinde ne buyuruyor mu ağza neyle hükmedeceksin? Allah'ın kitabıyla. Ya onda bulamazsan peygamberin sünnetiyle diyorsun. Demek ki Allah'ın kitabında bulunmayan hükmü bulunmayan meseleler olar, olacağının delaletidir. Peygamberin ağzıyla söylenmiş bir biçimidir. Ve peygamberin sünnetiyle cevabından sonra gene bir aynı soru geliyor. Ya onda da bulamazsan. Yani onda da bulunmama ihtimali vardır. O zaman reynine iştihad ederim cevabını alıyor. Şimdi burada peygamberin sünnetinde varit olup ayette e, kitabın e, nasla Yer almayan meseleler olabilir. İşte bunun bağlayıcıdır demesi İmam Şafii'nin Peygamber'in farklı kimliklerle ortaya koymuş olduğu tasarrufları tek bir şikka indirmesi demektir. Yani Peygamber Efendimiz kitapta hükmü bulunmayan meseleyle ilgili bir sünnet koymuşsa, bir söz söylemişse, bir hadis var ise bunun hükmü bulunmadığı için tek alternatif olduğunu söylemek için onun Peygamberlik sıfatının ürünü olan bir şey, yani hac ile ilgili ibadetlerle ilgili bir şey olması gerekiyor. Gerekir. Bunda ihtilaf yok. Ama peki ya devlet başkanı sıfatıyla söylediği bir şey ise veya bir beşer olarak ortaya koymuş olduğu bir uygulama ise veya kadı olarak ortaya koyduğu bir uygulama ise illa de bunu e, herkesi bağlayıcı bir sünnettir dediğiniz zaman yani denildiği zaman insanların farklı durumlarda karşılaşacakları farklı meselelerin çözümünün önü tıkanmış oluyor. Yani çünkü artık kıyamete kadar o peygamberin sünnetinin bütün insanları bağlayıcı olduğu anlamına gelir ki insanların yaşadıkları zaman Yaşadıkları coğrafya, yaşadıkları mekan ve kültürel seviyeleri, eğitim seviyeleri vesaire vesaire vesaire. Bu farklılıklardan kaynaklanan toplumsal ihtiyaçların gereği olan farklılıkları ortadan kaldırmak ve teke indirmek durumunda kalırsınız ki bu da düşüncenin ve toplumun ilerlemesine engel bir durum ortaya çıkarabilir. Fakat Şafi bu tezi söylerken dediğim gibi içinde bulunduğu şartlarda disin Kur'an'ın tahrifine engel olmakta birinci mihver yani muhafaza muhafız olduğunu düşündüğü için bunu söylüyordu. Yani eğer hadisi devre dışı bırakırsanız lafız olarak bozamasalar bile mana olarak Kur'an'ı tahrif etmenin yolu açılmış olur. Kur'an'ın manalarını, muhafazanın en önemli yolu hadisler ve sünneti korumaktır diye düşündüğü için bunu söylüyor. Ve bir yerde de haklı. Bugün de insanların kitabı ellerine alarak hüküm, ahkam kesmeye kalkışmalarında birinci derecede hadis ve sünnet engel olmaktadır. Onun için hadis ve sünnet karşılıkları toplumda çoğalmıştır. Çünkü Hadis ve sünnetle siz bir ayetin e, insanların keyfi yorumuna açık olan o e, haldeki bir ayetin koruma altına almış oluyorsunuz anlamını aynı zamanda da ama bu ne demektir? Onu dondurmak demektir, o anlam üzere sabit kılmak demektir. Bunun faydalı yönleri de var, zararlı yönleri de olabilir. Tabi burada peygamberin tasarruflarını ayrı ayırmadığını İmam Şafii'nin peygamberin hangi sıfatla olursa olsun ortaya koymuş olduğu bütün uygulamaları kapsayıcı bir biçimde bu ifadeyi kullandığını görüyoruz efendim. E, yine e, 538. maddede o kimlerinden başka hiç kimseye tanımamıştır diyor. Tabi burada e, Allah ile peygamber arasında bir ilişki söz konusu. Allah'ın vahiy ile muhatap olan ve onu insanlara tebliğ etmekle sorumlu olan peygamberdir. Başka bir kimseye tanımış olsa onun yanında bir peygamber daha olması gerekir. de zaten bu mümkün değildir. 539. madde tekrar önemli. Herkesin o fi, e, söz ve fiilini önce Allah'ın kitabına sonra Peygamberine e, peygamberine sünnetine tabi kılması gerekir diyor. İşte burası herkesin söz ve fiilini Allah'ın kitabına sonra da onun peygamberin sünnetine tabi kılması gerekir. ifadesi onun metnine bağlılık açısındandır. Elbette herkes fiilini Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine uygun olarak yapacak. Ama burada kastedilen nedir? Yani Allah'ın kitabına peygamberin sünnetine uygun ol olmak demek nasıl metinde yer alıyorsa ona göre hareket etmek mi demek? Nasıl metninin dediğinin mi? Demek istediğinin mi? E, aranarak ona göre mi hareket etmek demektir? İşte burada Ömer, Hazreti Ömer'in uygulamaları bize çıkış yolu gösteriyor. Yani Hazreti Ömer e, şeyi vermiş. Irak arazisini sevatta Irak'ı fethettiği zaman ganimetlerin dağıtılmasıyla ilgili hüküm Kur'an'da açıkken onu vermemiş. Kur'an'daki e, hükme rağmen. Çünkü bu sizin elinizde dolaşan bir devlet haline gelecektir diyor. Dolayısıyla insanların arasında fitneye sebep olabilecek mal kavgası, mal endişeleri ve de toplumun büyük geniş arazilerde Irak arazisini düşünün koskoca bir coğrafya yaşayan insanların tamamının açlığa mahkum edilmesi gibi riskleri düşünerek sahabeye ganimeti dağıtmıyor ve Evfal suresinin 41. ayetlerini delil olarak getiriyor burada e, Getirmese bile zaten Hazreti Ömer'in burada yapmış olduğu uygulama Kur'an'ın e, ganimetin taksimiyle ilgili emirlerine aykırı. Ama e, Kur'an'ın ruhuna aykırı mı? Değil. İşte Hazreti Ömer Kur'an'ın ne dediğine değil, ne demek istediğine bakarak hareket etmeyi tercih etmiş. İşte, işte İmam Şafi'nin kitap ve sünnete uygun hareket etmediği söz ve fiillerimiz Sözü Enfal Suresi 41. Ayet diye ben hatırlıyorum. Daha sonra ile e, şey yapabilirim. Dolayısıyla burada İmam Şafii'nin kastettiğinin ben ayetin dediğiyle hareket etmek olduğu kanaatindeyim. Şimdiye kadar söyledikleri o sonuca çıkarıyor. Ayetin ne demek istediğiyle ve ayetin ruhuna göre hareket etmek anlamındaki bir yaklaşımı ifade ettiğini sanmıyorum. İmam Şafii burada Nassr'ın metnine, zahirine bağlı kalmayı teklif ediyordur. 540. maddeye baktığımız zaman bir bilginden Hz. Peygamber'in sünnetine aykırı bir söz rivayet edilmişse bu çok önemli. Bakın şimdiye kadar söyledikleriyle bu söylediğine dikkat edin bir mukayese yapalım. Bir bilginden yani alimden fakihten, muhaddisten her neyse Hazreti Peygamber'in sünnetine aykırı bir söz rivayet edilmişse o alim bilgin aynı konuda Hazreti Peygamber'in sünneti bulunduğunu bilseydi ona muhalefet etmez ve kendi sözünü bırakıp Resulullah'ın sünnetine dönerdi. Öyle yapmazsa onun için geçerli bir mazeret söz konusu olamaz. Yani herhangi bir İslam aliminden Peygamber'in sünnetine aykırı bir görüntü görüş sadır olmuşsa o İslam aleminin o sünnetten haberdar olmadığı için mazur olduğunu söylüyorum İmam Şafii. Ya, halbuki bizzat Peygamberinle beraber yaşamış olan sahabeden peygamberin sözüne, fiiline aykırı uygulamalar görebiliyoruz. Ve Peygamber Efendimizin de bunları onayladığını sonradan tasvip ettiğini görüyoruz. E peki sahabede olan bu hakkı sonraki dönem alimleri için caiz midir? Yani sadece bilmemek değil bile bile aykırı hareket etmek söz konusu olabilir mi? Elbette ki olabilir peygamberin tasarruflarına göre o söylediği sözün ve ortaya koyduğu uygulamanın takip edilmesi, uyulması gerekli bir sünnet olmadığı kanaatinde olursa alim, kendi iştihadıyla, kendi görüşüyle, gene de Kur'an'ın ve sünnetin ruhuna uygun, görüşler serdetmesinin önünde bir engel yoktur ama İmam Şafii bu görüşüyle o yolu tıkamıştır. Bu ne demektir? Peygamberin sünneti varid olduğu sürece hiç kimse onun üzerine hüküm getiremez demektir. Yani hüküm getiremez değil de farklı uygulama, farklı kanaat, farklı iştihat daha doğru iştihat ortaya koyamaz demektir. 5.41'de de bu nasıl olsun çünkü Allah'ın peygamberine itaatı farz kıldığına dair öyle birine ve bütün insanlara karşı pek çok delil var. Allah'ın peygambere farz kıldığı, uymaya itaat farz kıldığı konusunda zaten ihtilaf yok. Ama burada peygamberin fi fiiller, mesela kitabın tahrifini, mana olarak tahrifini engellemek için sünneti e, öne çıkarıyor İmam Şafi. bir yere kadar yaptığı doğru. Peki sünnetin tahrifi söz konusu olabilir mi veya sünnetin yorumlanması söz konusu olabilir mi? Bu yorumlama hakkına dahi aşağıda etmediğini görüyoruz. Selamun Aleyküm. Şimdi hocam aslında ben sizin konuşmalarımızdan şunu, arkadaşlarımızdan onları ifade etmek istiyorum. Hani yanlış bir şey anlamış olmayalım. Aslında kitabın tahrif edilmemesi veya daha iyi anlaşılması için İmam-ı Şafi'nin bir duruşu var ve sünnete kesinlikle itaatin gerekli olduğunu söylemiş. Yalnız görünüz kadarıyla sünnette olan itaati biraz daha sınıflandırsaydı, mesela fiili sünnete itaati farkılsaydı gelen rivayetleri de demek istediğim şu. Aslında sünneti biraz daha sınıflandırsaydı diyorum. Siili sünnete saatin tamam farz olduğunu sevdi. Neyse konuya geçelim. Ses varsa. Selamünaleyküm, Ali hocam son cümleniz benim dikkatimi çekti de vurgulamak istedim ya da iyice anlamak istedim. Şimdi İmam Şafii'nin sünnet ko konusundaki bu muhafazakar duruşunun sebebi aslında Kur'an'ı korumak adına. Ama sünnetin tahrifini e, konusunda bu sefer bir problem ortaya çıkabilir gibi bir, bir şey anladım ben. Yani e, şunu söyleyecektim. Yani mesela geçen de tartıştık kısmı tabidi konularda, iman konularında, ahlak, ibadet konularında zaten Kur'an'da ayetler belli, sabit. E, o konularda ihtilaf yok ama mesela o ayetleri anlama konusunda, sünneti yorumlamada ihtilaf var. Yani bir abdest ayeti konusunda, abdest ayetiyle ilgili e, yorumlarda yine peygamberin uygulamalarında, uygulamalarına baktım buza işte. Kimisi işte şu şekilde abdest almalı, kim bu şekilde abdest almalı şeklinde sünneti yorumlamada farklılık ihtilaf var. Bunun sanki o zaman önü mü tıkanmış oluyor? Yani Şafii'nin görüşüyle bu şekilde düşündüğümüz, Şafii'nin görüşüyle düşündüğümüz zaman bu farklılıkların mı önü tıkanmış oluyor? Yorum demek istediğim anlaşıldı mı? Evet, selamünaleyküm. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Veya yeni konuyu baştan alıyorum anlaşılması açısından. Kadınların iffetleri konusundaki mücmel ayetler. Allah şöyle buyurmuştur.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 Hamile kadının iddetinin de doğumuna kadar olduğunu bildirmiş. Dolayısıyla kocası ölen kadın hamile ise her iki iddeti birlikte bekleyecek. Tıpkı o üzerine iki şey fark konulduğu zaman her ikisini de birlikte yerine getiriyorsa bunu da öylece eda edecektir. Caabi <gülüyor> der ki: Hazreti Peygamber kocasının ölümünden birkaç gün sonra doğum yapan Sübeya bintül Harise "Serbestsin, evlen" dediğine göre ölüm iddeti de boşanma iddeti de Aylara ve ay hallerine göredir. Burada hamile olmayan kadınlar kastedilmiştir. Hamilelik söz konusu ise öteki iddet kalkar. Yani sadece doğuma kadar iddet beklenir diyor i̇mam Şafii. Hocam bu konu bitti. Geçelim mi? Selametle Naime hocam. Ee, diğer konuya. Soru yoksa devam. Tamam. Evlenilmesi haram olan kadınlar hakkındaki mücmel ayetler. Allah şöyle buyurmuştur. Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşinizin kızları, kız kardeşinizin kızları, size emziren süt analarınız, süt kız kardeşleriniz, eşlerinizin anaları kendileriyle birleştiğiniz eşlerinizden olup evlerinizde bulunan üvey kız kızlarınız size haram kılındı. Eğer onlarla henüz birleşmemişseniz kızlarını almanızda sizin için bir sakınca yoktur. Kendisülbünüzden olan oğullarınızın eşleri ve iki kız kardeşi bizden almanız da size haram kılındı. Ancak geçen geçmiştir. Allah çok bağışlayıcı ve selim'dir. Evli kadınlar da size haram kılındı. Ancak sahip olduğunuz cariyeler müstesnadır. Allah'ın size emri budur. Bunlardan başkası namuslu olmak, zina etmemek ve mallarınızla istemeniz şartıyla size helal kılındır. Onlardan faydalanmanıza karşı karşılık kararlaştırılmış olan mehirlerinizi verin. Mehri kararlaştırdıktan sonra karşılıklı anlaşmanızda sizin için bir sakınca yoktur. Allah şüphesiz ilim ve hikmet sahibidir. Bu ayet iki manaya gelebilir. Birincisi, kadınlardan Allah'ın mahrem olarak belirledikleriyle evlenmek yasaklanmıştır. İkincisi, Allah'ın bu ayette belirtmedikleriyle evlenmek caizdir. Bu husus Allah'ın bunlardan başkası size helal kılındığı sözünden de anlaşılmaktadır. Ayetin zahir manası da budur. Yine bu ayetin açık, ayetten artık anlaşılmaktadır ki, kız kardeşlerden ikisiyle birden evlenmenin yasaklanışı, annelerle evlenmenin yasaklanışından farklıdır. Buna göre Allah'ın evlenmesi Evlenmeyi helal kıldığı kadınlar helal, haram kıldığı kadınlar da haramdır. İki kıl kardeşle birden evlenme ise Allah yasakladığı için haramdır. Allah'ın iki kıl kardeşle birden evlenmeyi yasaklayışı, Bunların aynı anda bir nikahla birleştirilmesini haram kıldığını, bunlardan birisiyle tek başına evlenmenin aslında helal olduğunu, anneler, kızlar, halalar ve feydeler gibi diğer mahremlerle evlenmenin ise esasen haram olduğunu göstermektedir. Hamide Ozen 548 Bunlardan başkası size helal kılındı. Ayeti Allah'ın aslında evlenilmesine haram kıldığı kadınların ve süt emme sonucunda kendileriyle evlenilmesi yasaklananların dışında kalanlarla Insanların meşru şekilde nikah yapmalarının caiz olduğu anlamına gelir. Buna delalet eden nedir diye sorulabilir nikahı caiz olan kadınlardan 4'ten fazlasıyla evlenmek helal olmaz bir kimse 5. kadınla evlense nikahı fesh edilir. onlardan biriyle ancak sahih bir nikahla evlenebilir. 5. kadınla evlenmek bir bakıma helaldir bunlardan başkası size helal kılındı ayetinin manasına göre bir kadınla evlenme dersim yok mu arkadaşlar? var 551 okudum duydunuz mu? buna delalet eden nedir diye sorulabilir tamam evet ee, nikahı caiz olan kadınlardan 4 etten fazlasıyla evlenmek helal olmaz bir kimse beşinci kadınla evlense nikah ses edilir. Onlardan biriyle ancak sahih bir nikahla evlenilir. Beşinci kadınla evlenmek bir bakıma helaldir. Bunlardan başkası size helal kılında. Ayetinin manasına göre bir kadınla evlenme de mutlak olarak değil onunla nikahlanmanın helal kılınmış olması şartıyla böyledir. Yine bir erkeğin bir kadınla evlenmiş olması o kadının halası ve teyresiyle evlenmesini ebedi olarak haram kılmaz. Bu kadınla evlenme yasağı kişinin karısını annesiyle evlenmesi gibi ebedi bir yasak değildir. Buradaki hala ve ile evlenme işi meşru kılındığı şekilde evlenen kimselerin davranışlarına dahildir. Nasıl bir kimseye dördüncü karısından ayrılınca beşinci bir kadınla evlenme caiz oluyorsa bir kadının kardeşinin kızı kocasından ayrılınca onun kocasına bu kızın halası artık helal olur. Bu konu da bitti hocam. Evet Selamünaleyküm. geldi galiba hoş geldin diyoruz. Hocam orada görür gibi oluyordum. Düştü mü? Annesinin durumu nasılmış? İyilek mi? Laz mıymış? Haber alabildiniz mi? Senin çocuk nasıl oldu Mahmut Hoca? İyidir inşallah. Evet. şimdi inşallah Allah şifa versin. Kadınların iddetleri konusundaki mücmel ayetler ve haram olan kadınlar hakkındaki mücmel ayetlerle ilgili. Şimdi orada aslında sizlerin de bildiği genel ilkeler bahsetmiş. Onun için yorumlamaya gerek görmedik. Yani boşama iddeti ve Ölüm iddeti olmak üzere iki iddet var. Sizden öğrenlerin bıraktıkları karıları, eşleri, hanımları kendi kendilerine dört ay on gün beklerler. Veya önceki dersimizde gördüğümüz işte bir yıl otursunlar evlerinde hangi ayet bilmiyorum. Onun eshettiği söylenen ayettir. Bu tahsis ettiği de diyorlar. Evet. Bir diğeri boşan, bu ölüm müddeti yani koca söylen kadın dört ay ön gün bekleyecek. Boşanmış olan kadınlar kendi kendilerine üç ay hali beklerler. Üç ay hali demiş ama burada tuhur kelimesini kullanmış. Tuhur kelimesi müşterek lafız olduğu için e, hayız diyenler, temizlemek müddeti diyenler falan tartışmışlar. Halbuki Talak suresi dördüncü e, ayette açıkça üç ay ifadesini kullanmış. Kadınlarınızdan ay halinden kesilmiş olanlar. Ne diyorlar? Bugün menopoz mu? Ve hiç, hiç ay, ha, yani ay ise galiba, ay ve hiç, hiç ay hali görmeyenler hakkında şüpheye düşerseniz, ondan düzenin yani, iddetleri 3 aydır. Hamile olanların iddetleri de doğumlarını yapıncaya kadardır. Şimdi burada sanıyorum, Bakara 228. ayette, yani boşanma, boşanmış kendi kendilerine 3 ay hali beklerler ve rahimlerinde olanı gizlemezler diyor. Boşanmış bir kadının 3 ay hali beklemesinin ille hamile olup olmadığının bilinmesi olarak açıklıyor. Ölen, ölüm iddetinin 4 ay 10 gün olmasını açıklayan bir beyanat yok. Ama burada gene iddet bekleme söz konusu. Bunun 4 ay 10 gün 3 ayı da kapsadığı için bir kısmının kadının hamile olup olmadığının bilinmesi o yani 3 aylık kısmının böyle olduğunu bilinmesi denirse 4 ay 10 gün tamamlamak için yani fazladan 40 gün daha beklemesinin sebebi nedir? Bu da İslam alimleri arasında tartışmalara yol açmış bir hadise. Bir de şu var. Bu 2. Iki ayette 234-228. ayetlerde yani Ölüm iddeti ve boşanma iddeti tahsis etmiş ve boşanmış kadınlar ya da sizden ölenlerin kocaları ölen kadınlar yani bütün hepsini kapsıyor. Kocası ölen bütün kadınlar yani o umum bir ifade dört ay beklerler diyor veya boşanmış bütün kadınlar üç ay hali beklerler diyor. Bir herhangi sınırlandırma yok ama görüyoruz ki hamilelerin iddeti doğum yapıncaya kadardır. Talak suresi dördüncü ayetin sonunda gelen kısımla bu iki ayeti tahsis etmiştir olduğunu anlıyoruz. Yani bu boşanmış ve hamile olan kadınlar ya da kocası ölmüş ve hamile olan kadınların iddetleri 4 ay 10 gün mü? Yoksa eğer kocası ölmüş ve hamile ise bunun iddeti 4 ay 10 gün mü? Ya veya boşanmış ve hamile ise bunun iddeti 3 hayız müddeti mi? Ee, e, e, diye sorduğunuz zaman ayet diyor ki bunlar hamile ise kocası da ölse, boşanmış da olsa iddetleri doğum yap penceye kadardır. Şimdi biz bunu okuduğumuz zaman ki ayet üç ayet arasında çelişki olduğunu görüyoruz. Nitekim Hazreti Ali ve İbn Mesut da bu ayetleri fark ettikleri zaman iki kocası ölen hamile kadın için veya boşanmış hamile kadın için iki farklı iddetin ayette bildirildiğini görüyorlar ve diyorlar ki Eb adül eceley yani iki süreden hangisi uzunsa onu beklerler. Eğer hamile bir kadın kocası ölmüşse do eğer doğumu uzaksa doğuruncaya kadar beklersin. Yok eğer 4 ay 10 gün e, uzaksa yani doğum dört ay on günden önce olacaksa o zaman doğumdan sonra da onu dört ay on güne tamamlarlar. E, i̇ki süreden hangisi uzaksa onu beklerler diyorlar. Ama onların bir hadisten haberleri yok. Peygamber Efendimiz kocası öldükten birkaç gün sonra Sübeyah bin Haris'in e, bu kadının, kocası ölen bir kadının doğumunun akabinde hemen evlenmesine müsaade etmiştir. Bu ne demektir? Adil Ecele'nin görüşü Hazreti Ali'ye aittir. Yani iki süreden hangisi uzaksa onu bekler görüşü Hazreti Ali'ye aittir. Kocası yeni öldüğü halde doğum yapan bir kadının yeniden evlenmesine müsaade etmiştir. Belki 2-3 gün diye burada geçmiş. 3-5 gün bir hafta denilebilir. Yani burada İddetin de illetini bu doğumdan hemen sonra evlenmeye müsaade edilen kadının durumunda net olarak ortaya çıkıyor. Hangisi öndeyse değil, hep hangisi uzaksa, daha gerideyse yani o süreyi bekler diyor. Şimdi burada biz peygamberin kocası ölümünün üzerinden 3-4 gün bir hafta geçmiş olan bir kadının evlenmesine hemen müsaade etmesinden anlıyoruz ki iddet beklemenin illeti ki ayette de geçiyordu kadının hamile olup olmadığının bilinmesi hususudur. Bugün bu hususta ilgili şöyle tartışmalar var. Bugün kadının hamile olup olmadığını bilmek için 3 ay beklemeye gerek yok. Ultrasona gidip kadının hamile olup olmadığı bilinebilir. E, eğer kadının hamile olmadığı biliniyorsa, boşanmış bir kadının 3 ay beklemeden evlenmesi caiz midir? Müslümanlar bunu bir kenara yazın. Nihal olsaydı nihale yaz diyecektim ama biriniz yazın, bir akşam bunu tartışalım. Şimdi gelelim o zaman evlenilmesi haram olan kadınlarla ilgili mücmel ayetler demiş. Bu da problemli bir alan. Nisa suresi 23. ayette evlenilmesi haram olan kadınları saymış. Bunlar arasında da iki kız kardeşi birden yani aynı anda nikah altına almanın haram kılındığını da söylemiş. İmam Şafi'nin e, ayetteki bu hükme Burada işte saymış analar, halalar, teyzeler zaten siz okuduğunuz zaman ayeti analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşin kızları falan bakıyorsunuz birinci derecede akrabalar bunlar. Yani aklende bunlarla bir insanın bir nikah altında birleşmesine cevaz verilmesi mümkün gözükmüyor. Şimdi bu ayet okuduğumuz zaman bu ayet okunmasa bile Nisa 23'te sayılan ayet analarınızla evlenmek size haram kılındığı ifadesi olmasa bile insanlar bunu aklen, örfen, efendim bunun böyle bir şeyin mümkün olmadığını bilirler. Kızları için de bilirler. Kız kardeşleri için de halaları, teyzeleri bunlar bilinir. Bunları ayette de yazdığına göre ların niçin bunlarla evlenilmesi yasak olduğunu biliyoruz. Niçin? Bunlar birinci derecede kan bağı olan insanlardır. Bunlarla evlenilmesini haram. Bundan anlıyoruz. Buraya tabii bir e, süt anaları, süt kardeşleri, süt kız kardeşleri de eklemiş. Eşlerinizin anaları vesaire, üvey kızlarınız falan. Bunlarda sorun yok. Akden bunların illetini kavrayabiliyorsunuz niçin? Ama iki kız kardeşi birden almanın haram kılınmasının illeti anlaşılmıyor ayin. Ki ay devamında da ancak geçen geçmiştir diyerek geçmişte yapılmış. Böyle bir uygulamanın için geriye dönüş olmadığını ifade ediyor. Bu Nisa 23. ayet. İmam Şafii iki kız kardeşi birden almanın haram kılınmasını 548. maddenin sonunda izah ediyor. Allah yasakladığı için haramdır. Bu ne demek? İki kız kardeşi birden bir nikah altında cem etmenin yasak olmasının sebebi ne? Allah'ın yasaklaması diyor İmam Şafii. Yani ötekileri illetini bilebiliyorsun sebebi. Bunun sebebini Buna kafa yormamış veya Allah yasakladı. Onun için iki kız kardeşte birden evlenmek caiz değil. Bila sebep gözüküyor. Allah yasak ee, şeyin anlayışı söylediği. Elbette düşündüğünüz zaman iki kız kardeşi birden almanın bir nikah altında ikisini aynı anda almanın yasaklanış illetini, hikmetini bulabiliyorsunuz. Birkaç farklı illet olabilecek hikmetler var temkih ederek illeti bulabiliyorsunuz. O da nedir? Ailenin huzur ve mutluluğudur diyebiliyorsunuz. Ama şimdi İmam Şafii'nin şu Allah onu yasakladığı için kısmına 549'da getirdiği yorum güzel. İki kız kardeşle birden evlenmeyi yasaklayışı bunların aynı anda bir nikahta birleştirilmesine haram kıldığını yoksa bunlardan birisiyle tek başına evlenmenin aslında helal olduğunu. Yani ne demek? Bir kardeşle evlenirsin. O ölür veya ondan boşanırsın. Ölür onun kız kardeşiyle tekrar evlenebilirsin. Nitekim Hazreti Osman örneği var değil mi? Peygamber Efendimizin Zinnureyn diyorlar. İki kızıyla birden iki kızıyla ayrı ayrı evlenmiş birden değil de yani iki kızının da kocası ayrı ayrı evlenmiş. Eğer iki kız kardeşle evlenmek yasak olsaydı, farklı farklı zamanlarda da olsa, böyle bir uygulamayı peygamberin yapmaması lazımdı. Demek ki bu ayette kastedilen ne? Bir nikah altında toplamanın yasak olduğunu anlıyoruz. Gene buna kıyasla kızlar, halalar, teyzeler gibi de evlenmenin, yani mesela bir kız e, kadından evlendiniz, onun halasıyla veya teyzesiyle bir nikah altında evlenmenin yasak olduğunu anlıyoruz. Ama o kadından ölürse veya boşanır onun halasıyla veya teyzesiyle evlenmek tekrar caiz olur. Zolur. Şimdi burada bizi ilgilendiren husus hala... Nisa 24'te geçen bunlardan başkası size helal kılındı ayetidir. Evel bu senatu minen nisai ve ufilleleküm mavera ezeliküm. Evet. Şimdi bu ve mavera ezeliküm bunların dışında kalanlar size helal kılındı. Nisa 23 ve Nisa 24'te sayılanların dışındakilerin herhangi bir sınırlama olmaksızın evlenilmesi helal ve caiz olduğu kimseler olduğunu anlıyoruz, görüyoruz. Halbuki İmam Şafi burada dört kadın evlilik örneğini vermiş. Evet olabilir. Yani eğer bunların dışında kalanlar evlenmek helalse bunların dışındaki bütün kadınlardan istediğin kadar evlenmen helaldir diyebilir. Ama nedir? Evlilikteki sınır getirildiği için ondan fazlasıyla evlenemiyorsunuz. Bir de mesela o ayette yer almayan hadisle beyan edilen bir kadının halası ve teyzesi üzerine nikahlanmasının caiz olmadığını bunların dışında olmasına rağmen gene anlıyorsunuz. Bunu da kitabın mücmel Be, be, beyanını ki burada mutlak ifadenin tahsisi söz konusu olduğunu görmekteyiz. Selam Aleykis. Yenilmesi haram olan şeylerle ilgili mücmel ayetler. Peygamberine Allah şöyle buyurmuştur. De ki bana olan Kur'an'da bir kimsenin yiyeceği arasında haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Ancak murdar et, dökülmüş kan veya domuz eti ki bu pittir. Ya da Allah'tan başka sağlığına kesilmiş hayvan eti müstesnadır. Bu ayet iki manaya gelebilir. Bu Bunlardan birisi bir kimseye Allah'ın burada istisna ettiği şeylerden başkası asla haram olmaz. İşte bu manaya muhatap olan kimse doğrudan doğruya Allah'ın burada haram kıldığını bildirdiği şeylerden başkasının haram olmadığını anlar. Bu böyle olunca kişi ayetin en zahir en umumi ve en galip manası odur der. Ayet bundan başka bir manaya geliyorsa, ilim sahibinin o manaya göre hüküm vermesi gerekir. Ancak ayetin gelebileceği başka bir manaya delalet eden Hazreti Peygamber'in bir sünneti varsa, bu kez de ilim adamı, işte Allah dağlanın murad ettiği mana budur der. Kur'an'da ve sünnette veya bundan birinde bir delalet bulunmaması bir ayetin has olduğu söylenemez. Ayetin manaları arasında o hasın murad edilmiş olması ihtimali bulunmadıkça yine onun had olduğu ileri sürülemez. Çünkü ayetin delalet etme ihtimali olmayan özel bir manaya geldiği söylenemez. Allah'ın Deki ki bana vahyolunan Kur'an'da bir kimsenin yiyeceği arasında haram kılınmış bir şey bulamıyorum.'' Ayeti Hz. Peygamber'e sorulan özel bir şeyin cevabı da olabilir. Ayet yediğiniz şeylerden bazıları anlamına da gelebilir. Sünnetten yararlanarak sadece bu mananın daha iyi olduğu söylenebilir. Süfyan bize Ebu Şihab, Ebu İdris El Havlani ve Ebu Salebe vasıtasıyla Hz. Peygamber bütün yırtıcı hayvanların etini yasakladı diye haber verdi. ''Yine Hz. Malik, İsmail bin Ebi Hakim Abide bin el-Hadrami ve Ebu Hüreyre vasıtasıyla Hz Peygamber'in bütün yurtsuz hayvanların yenilmesi haramdır buyurduğunu söyledi ve bu konumuzda böylece bitmiş oldu. Devam edeyim mi? Hocam, evet. Kocasının ölümü dolayısıyla iddet bekleyen kadının sakınması gereken şeylerle ilgili mücmel ayetler. Allah şöyle buyurmuştur: Sizden ölenlerin bırakmış olduğu eşler kendi kendilerine 4 ay 10 gün beklerler. Bekleme sürelerini bitirdiklerinde onların kendileri hakkında iyilikle yaptıkları işlerden dolayı sizin için bir günah yoktur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Burada Allah kocası ölen kadınların bekleyeceği iddeti bu su süreyi bitirdi. ...diklerinde ...kendileri hakkında iyilikle ne isterlerse yapabileceklerini zikretmiş. İddet bekleme sürecinde sakınmaları gereken bir şeyden söz etmemiş. Şafii der ki, bu ayetin zahirine göre iddet bekleyen kadın evinde otururken... ...yalnızca evlenemez, bu kitap ile sabittir. Yani evlenemeyeceği hükmü kitaptan çıkıyor. Bu ayet, iddet bekleyen kadının hem evlenemeyeceğini... ...hem de iddet öncesi kendisi için mübah olan koku sürünme ve... ...süslenme gibi başka şeylerden de sakınması gerektiğini ifade edebilir. Burada edebilir dediğine göre yani ihtimal veriyor ee, herhalde İmam Şafii. 67'de Hz. Peygamber... Kocasının ölümü dolayısıyla Hocam burada şunu söylemek istiyorum Hem arkadaşların dikkatini de belki çekmiştir Yani bu bah olan koku sürünme gibi Başka şeylerden de sakınması gerektiğini ifade edebilir İfadesini kullanmış olması İmam-ı Şafi'nin an lafızları Veya e, şey olarak kabul etmesinden kaynaklanıyor mu? Zanni, delaletinin zanni olduğunu kabul etmesinden kaynaklanıyor değil mi? Hani o lafızların delaleti zannidir dediği için mi acaba böyle bir şey? İhtimali söylemiş, emir tamam. Hz. Peygamber emir ihtimali var, tamam anladım hocam. Hz. Peygamber kocasının ölümü dolayısıyla iddet bekleyen kadının koku sürünme gibi şeylerden kaçınmasını emredince, onun sünnet gereği koku ve benzeri şeylerden uzak durması, evlenmemesi ve kocasının evinde oturması kitap ve sünnetle sabit olmuş. Olur. Burada sinnet başka yerde olduğu gibi kadının iddet beklerken nelerden nasıl karşılayacağını açıklamış olabilir. Tıpkı namazın zekası ve hadde açıkladığı gibi aynı zamanda bu hakkında Kur'an lafsi bulunmayan konularda Hz. Peygamberin hüküm koyduğunu <gülüyor> ifade edebilir. Yani e, bundan şunu mu anlıyoruz hocam? İyilikle yatıklayışlarından dolayı kendi evlerinde beklemeleri mücmel bir ifadedir bunu da sünnet beklerken ne şekilde beklemesi gerektiğini bize açıklamıştır diyor İmam-ı Şafii değil mi? Evet bu konu da böylece bitmiş oldu geçelim mi hadislerdeki illetlere veya illetlere Şimdi burada bir önceki 555. paragraftan itibaren yenilmesi haram olan şeylerle ilgili mücmel ayetler de bizim için tabi önemli olan burada İmam-ı Şafii'nin ayetin iki anlama geldiğini söylemesi ifade etmesi. Birincisi de ki bana vahyalanında kimse senin yiyeceği arasında haram kılınmış şey bulamıyorum. İlla yani istisna koymuş ve dört madde saymış istisna edilen dört maddenin dışındaki her şey yenilebilir demektir. Ayetin ibaresinden de bu anlaşılıyor. Bu ibareyi okuyan bir kimse haram kıldırdığı şeylerin dışındakilerin helal olduğuna ya da bunlardan başka şeylerin haram olmadığını anlar diyor. Ama ayetin bir başka manası da olabilir. Bu ayette bildirildiği dört şeyin dışında sünnetin de ayette bildirilmeyen hususları açıklama ihtimali vardır. İlim adamı onu da takip eder diyerek 558. maddede ana kuralı veriyor. Bu kuralı Şafii'nin yaklaşımıdır. Buna dikkat edelim. Kur'an'da ve sünnette veya bunlardan birinde bir delalet bulunmadıkça bir ayetin has olduğu söylenemez. Bu ne demektir? Ayette yer alan am hükümler am olduğu üzere devam eder demektir. Ancak onu has kılmak yani tahsis etmek neye mahsustur? Yine Kur'an'a ve sünnete mahsustur. Halbuki biz muhassısları neler olarak biliyorduk? Sadece kitap ve sünnet miydi muhassıs? Kıl var muhassıs, örf var muhassıs, gaye var muhassıs. Bunlarla da ayetler tahsis ediliyor. Şafii'nin bu sözünden ne anlıyoruz? Yani mukarril muhassıs olsun, mütefarik muhassıs olsun bunların sadece ve sadece kitap ve sünnette olabileceğini anlıyoruz. Kitap-sünnet ilişkisinde neshe cevaz vermeyen Şafii'nin sünnetin kitabı tahsis edebileceğini yine cevaz verdiğini de görüyoruz. Devam edelim Kur'an okumaya. Ayetin manaları arasında o hasın burada edilmiş olması ihtimali bulunmadıkça yine onun has olduğu ileri sürülemez. Yani amın delaleti Şafii'ye göre neydi? Zannî Amın delaletinin zannî olmasının sebebi neydi? Tahsise ihtimali bulunmasıydı. Şimdi tahsise ihtimalinin de bulunmadığı durumlarda amın delaletini nasıl görüyor demek ki Şafii? Pati olarak görüyor. Pahsise ihtimali bulunmayan durumlarda amın delaleti katidir diyor demek ki Şafi. Halbuki Cumhur'un, Şafi'nin de içinde bulunduğu Cumhur'a göre am ister delalet bulunsun ister bulunmasın, ihtimal bulunsun ister bulun, bulunmasın delalet olarak zannidir. Çünkü her zaman için tahsisi ihtimali vardır diyorlardı. Ama İmam Şafi'nin cumhur arasında saydığımız görüşe aykırı olarak farklı bir görüş olduğunu burada görüyoruz. Demek ki İmam Şafi'ye göre Kur'an'da yer alan bir am lafız, ağım Am hüküm tahsise ihtimali var ise delaleti zannidir ama tahsise ihtimali yok ise delaleti katidir şeklinde. Ben usulü ders notlarımda da bunu düzelteyim. Sizler de bilgilerinizde bunu düzeltin. Çünkü ayetin delalet etme ihtimali olmayan özel bir manaya geldiği söylenemez. İşte am has ilişkisinde am bütün fertlerini şamil olacaktı. Hiçbirini dışarıda bırakmayacak. Tahsise uğramış olsa bile tahsisten sonra gelen fertlerini kapsamaya devam Ettiğini görüyorduk. Tahsis neydi? Özelleştirmek. Şimdi bu ayette bu karin tahsis var. İstisna ile tahsis var çünkü değil mi? Ayetteki hüküm nedir? Kur'an'da yiyecek kimse için haram kılınmış bir şey yoktur. Ama illa ile tahsis etmiş onu. İstisna ile tahsis etmiş. Şu dördünü saymış. Peki bu dördünün dışındaki bütün her şey nedir o zaman? Ağın bir hüküm olduğuna göre dördünün dışında kalan bütün her şeyi yemek helaldir. Diyor. Peki o zaman bu ayetin bu anlamıyla tahsise uğramış anlamıyla bu dördünün dışındakileri yemenin hepsi helaldir dediği zaman bunun içerisine yırtıcı hayvanlar da giriyor. Demek ki bu amın tahsise ihtimali var ve peygamber ihtimali yok. Ama bunu nasıl tahsis ediyor? Haberi vahitle tahsis ediyor İmam Şafi. Nedir? Peygamberin bütün yırtıcı hayvanların etlerini yasakladığına dair haberiyle. Demek ki buradaki ana kuralında İmam Şafii gene kuralına sadık kalmış, onu görmüş oluyoruz. Usul ilkesi olarak 558. maddeyi bilelim. Şimdi iddet bekleyen kadının sakınması gereken şeylerle ilgili mücmel ayetlerde Ayşe bir soru sordu. Koku sürünmek koca ölmeden önce mübah mıydı? Demek ki koku sürünme, kokuyu kadının için sür. sorusuna cevap vermeniz gerekiyor. Yani kadın meslek koku sürünmesi bilmem vesairesi. Ne içinmiş? bu ayetten anladığımıza göre işaretinden anladığımıza göre koca için olduğu anlaşılıyor. Koca için ise kadının süslenmesi korku sürünmek, süslenmenin de içerisinde ele alabiliriz biz bunu. Demek ki kadın kocası öldükten sonra 4 ay 10 gün iddet bekleyecek. İdddet beklemek ne demek? Başkasıyla evlenemez demektir. Ayetin ifadesinden ibaresinden bu anlaşılıyor zaten. Ama kadının iddet beklerken yani evlenmeme şeklinde 4 ay 10 beklerken yapmayacağı şeylere de ne giriyor? Kocasını cezbetmek için yaptığı O fiilleri de yapmaması gerektiğini de nereden anlıyoruz? Peygamber'in sünnetinden anlamış oluyoruz. Demek ki burada o zaman bu da, takdirde 568. maddede ö, ortaya koyduğu gibi sünnet başka yerde olduğu gibi kadının iddet beklerken nelerden nasıl kaçınacağını açıklamış olabilir diyor. Tıpkı namazı zekata hacca açıladığı gibi. İşte burada iddeti taabbidi hükümlerle kıyaslamış olması. Bu aynı zamanda hakkında Kur'an'la aslı bulunmayan konularda Hz. Peygamber'in hüküm koyduğunu iade edebilir. Kendi görüşünü delillendirmek için bunu kullanmış. Bence bu ayrıca üzerinde düşünülmesi gereken bir husus. Çünkü iddet ne iyi irtim olsaydı, şimdi mesela namazı, zekatı, hacı peygamberden başkasından öğrenemeyiz. Dolayısıyla kitap ve sünnette namazı, zekat, haç için hükme bildirilmemiş herhangi boşluk var ise ve bu da peygamber kanalıyla doldurulmuşsa ona uymamız zaten farz. Çünkü peygamber onu ne yapmış oluyor? Mü kitabın mücbelini beyan etmiş oluyor. Onun için de peygamberden gelen rivayete ahad ya da mütevatir diye bakmak sıhhati sabit olduktan sonra taabbidi hükümlerle ilgili olan hücmeli beyan eden rivayetlere uymak durumundayız. Sünnetlere uymak durumundayız. Ama iddet meselesi taabbidi bir hüküm müdür değil midir? E, i̇lleti belirlenebilecek bir hüküm müdür? Kanaatimce iddet meselesi taabbidi değildir. Yani illeti tespit edilebilecek bir durumdur. Dolayısıyla bunun iddet meselesinin taabbidi hükümlerle kıyaslanması doğru gözükmedi burada ama elbette son söylediği doğrudur Kur'an'da nasıl bulunmayan konularda peygamberin hüküm koyabilir evet illeti tespit edilebilir